İslam adına sorumluluk almak emanettir. İtaat etmek. Kardeşimle hasbiyal. Hamd bizlere hidayet eden, dinine hizmet şerefiyle mükafatlandıran Allah'adır. Salat ve selam, muvahhidlerin önderi Muhammed Aleyhisselam'a, aline ve ashabının üzerine olsun. Kıymetli dava arkadaşım, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Rabbimden dileğim iyilik halinde olmandır. Bir önceki hasbi halimizden bu yana inşallah ahvalinde olumsuz bir değişiklik olmamıştır. Beni soracak olursan hamdolsun iyiyim. Rabbimden af ve afiyet hissetmekle birlikte. Onun, Sübhane ve Taala hakkında takdir ettiği günleri yaşamaktayım. Bulunduğum ortamın olan sıkıntıları dışında belirgin bir sıkıntım yoktur. Sana sürekli duacıyım, sana ve senin gibi İslam davası için sorumluluk alanlara. Bizlere nasihat et çağrından bu yana seninle halimizin muhasebesini yapmaya çalışıyorum. Adına hasbiya değişim de bundandır. Duydum ki okudukların seni üzmüş. Meselenin hassasiyetini düşünüp endişeye kapılmışsın. Yanlış yapıp davaya ihanet etmektense Allah'a sığınıp evimde oturmak daha hayırlıdır diyormuşsun. İstedim ki hasbiyayla başlamadan seni müjdeleyeyim. Nasihat Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakkı olduğu gibi müjdelemek de hakkıdır. Müjdeler olsun sana. Umuma yapılmış bir nasihatten kalp payını alıyorsa bu, o kalpte hayat olduğunun ve selametin maraza galip geldiğinin göstergesidir. Müjdeler olsun sana. Hususi hatası söylendiği halde yüzlerce mazeret arkasına sığınan kaçış olmadığı için boynunu bükse de, İçinde itiraz volkanları patlayan, nifak tohumlarından nasibini almamış bir kalbe sahipsin. Müjdeler olsun sana. İşini en güzel şekilde yapmaya çalıştığı halde yüreği titreyen yiğitleri hatırlattın bana. İnsanın başkasına Allah'ı ve salihleri hatırlatması ne büyük şereftir. Gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkanlar, Rablerinin ayetlerine iman edenler, Rablerine ortak koşmayanlar ve gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler, işte onlar hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar bundan dolayı öne geçmektedirler. Mü'minun Suresi 57-61 Bu ayetlerde övülenler, ellerinden geleni yaptıkları halde, acaba yapabildim mi, hakkını verebildim mi diye Ürperenlerdir Rabbimden sen ve senin gibi olanlar için temennim bu sınıftan olmanızdır Sözü uzattığımın farkındayım Hasbihalimizin asıl konusuna döneceğim Emanet ve sorumluluk Evet, beraberce karar kıldık ki her sorumluluk bir emanettir Her birimiz İslam adına bir takım sorumluluklar almış bulunuyoruz Söz konusu emanetse burada üçüncüsü olmayan iki kavram belirir. Eda ve hıyanet. Emanetin hakkını vermek ve onu eda etmek için bize verilen sorumluluğu bizden istenildiği şekilde yerine getirmek. İnsanlığımızdan kaynaklı acziyeti veya kaderi sebeplerden dolayı bir aksaklık olursa Allah'a sübhanehu ve teada ya Tevbe ve ilgililere bildirmek suretiyle emanetlere sahip çıkmış oluruz. Hıyanet ise verilen işin hakkını vermeme, ondan şahsi çıkar sağlamak, Allah'tan, Sübhanehu ve Teala'dan dinini yüceltmek yerine nefsi yüceltmek ve makam, ünvan elde etmeye çalışmaktır veya aksaklıklarda Allah'a tövbe etmeyip, günahta ısrar, İlgililere bildirmeyip insanları aldatmaktır. Hata yapmak kıyanet etmek değildir. Beşerin olduğu her yerde hata olacaktır. Amacımız hatasız insanlar zümresi oluşturmak da değildir. Hata yaptığında bunu kabullenen, Rabbine inabet ve tevbe ile kendini yenileyen, emirlere bildirmek suretiyle davanın ve arkadaşlarının zarar görmesini engelleyen bir şuur oluşturmak derdindeyiz hıyanetin en tehlikeli olanı ise başlamadan hain olmaktır. Bunu bir önceki dertleşmemizde konuşmuştuk. İslami hareket dayanışma ve görev paylaşımı esasına dayalıdır. Her insan kendinde bulunan ve kendisiyle tezahür ettiği sıfatlara uygun görev alır. Sadık olanlar kendilerinde olan sıfatlara uygun görev alırlar. Böylece ister yaratılıştan, İster sonradan kazandıkları ahlakları onları Rabbine ulaştıran bir vesile görevi görür. Yalancıların vay haline. Tezahür ettikleri sıfatları yoksun oldukları sıfatlardır. Ve onlara verilen her görev kuzunun kurda teslimi babındandır. Böylece her halleriyle Rablerinden uzaklaşır ve her durumu aleyhlerine çevirirler. Bugün emaneti hıyanet etmekle alakalı, Başka bir örnek vereceğim. 2. Misli misline itaat etmek İslami çalışmalarda en hassas konu itaat meselesidir. İlk İslam cemaatinde itaat müminlerin isyan ve itaat ediyor gibi görünmek ise münafıkların özelliği olarak kodlanmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bana itaat ederse şüphesiz ki Allah'a itaat etmiştir. Kim de bana isyan ederse, Allah'a isyan etmiş olur. Emirine itaat eden bana, emirine isyan eden de bana isyan etmiş olur. Müttefekun aleyh Ebu Hureyre'den Buradaki inceliğe dikkat edelim. Allah Resulü emirlere itaati, Allah'a itaat, onlara isyanı Allah'a isyan olarak muhkemleştirmiştir. Böylece emire itaat, İslam'daki en sağlam asla bağlanmıştır. Allah'a isyanı emretmedikleri sürece emirlere itaat, Resûle sallallahu aleyhi ve selleme ve onun üzerinden Allah'a itaattir. Bir Müslüman iki şekilde emirlere karşı sorumlu olur. İslami bir devlette de yaşıyordur. Müslüman cemaatin umumi emrine bağlıdır. Veya İslami bir devlet yoktur, Müslümanlar kendi rızalarıyla bir emir seçmiştir ve ona bağlılık ve itaat hususunda söz vermişlerdir. Bu sözleri gereği emire karşı sorumludurlar. Sen de biliyorsun ki, İslami çalışma görev paylaşımı esasına dayalıdır. Bize sorumluluk verenler, bizim hem lisanımız hem de halimizle itaat edeceğimize dair verdiğimiz sözlere binaen, bizi görevlendirmişlerdir. Sen de kabul edersin ki, lisanımızda veya halimizde, İtaatsizlik edeceğimize dair bir emare taşısak hiçbir sorumluluk bize verilmezdi. Doğal olarak kendine verilen sorumlulukta istendiği gibi itaat etmeyenler sorumluluklarına ihanet etmişlerdir. Allah'a sığınırız. Burada en tehlikeli olan zahirimizle batınımızda var olanın birbirinden farklı olmasıdır. Tamam kabul derler. Ama yanından çıktıkları zaman onlardan bir grup karanlıklarda senin söylediğinin tersini kurarlar. Allah karanlıklarda kurduklarını yazıyor. Sen de onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Nisa 81 Tehlike tüm boyutlarıyla bu ayette resmedilmiştir. Onlar itaat edeceğiz diyorlar, sözleriyle ortamda bulunmaları, ve itaate dair alınan ifadelerinde söz sükuttur. İkrarlarıyla böyle derler. Ancak bu inanca dayalı söz verme değildir. Bu kalpte altyapısı oluşmamız, zan ve vehimden ibaret bir inancın kelimeler yansımasıdır. Müslüman önce inanır veya inandığını bilir. Sonra inancın gereği olan sözler verir. Bilir ki itaat Allah'ın ve Resulünün emridir. Sağlıklı bir hareket için hayatı öneme sahiptir. Binbir türlü insanı çatısı altında barındıran bir hareket, itaat olmaksızın ne yapabilir ki? Her insan her konuda kendi istekleri doğrultusunda hareket etse, ortaya ihtilaf, adavet, niza ve bölünmeden başka bir şey çıkmaz. Farklılıklar ancak tek ses etrafında hareket edebilirler. Aksi her farklılık tefrika sebebi olur. Hem dinin emri olması hasebiyle, hem de aklın gerektirdiği bir netice olması hasebiyle, cemaat içindeki fert itaat edeceğine dair söz verir ve emanetine sahip çıkar. Kalbinde hastalık bulunanlara gelince, ayette olduğu gibi neye söz verdiklerini bilmezler. Daha doğrusu, hiçbir altyapı olmadan akideden yoksundur ağızlarında olan söz. Kökleri olmayan ağaç gibidir sözleri. Her esintide baş aşağı olur. Allah ve Resulünün emri olması onları etkilemez. Hareketin masraatı ve gerekleri onların derdi değildir. Gerçi Rabbinin emirlerine lakayt olanın harekete karşı hassas olması da beklenemez ya. Bundan dolayı Müslüman kendine verilen sorumlulukta itaat eder. Nasıl isteniyorsa o şekilde yerine getirir. Ekleme ve çıkarma yapmaz.'' Arkasını döndüğünde söylenilenin aksine projeler geliştirmez. Bilir ki, şahsının içinde bulunduğu hareketin selameti, ittiba ve itaattedir. Hastalık insanlar ise, sürekli plan, proje, fikir üretme durumundadır. Hiçbir işi kendilerinden istendiği şekilde yerine getirmezler. İtaat edeceği sözleri her işte baş aşağı olur. Konunun tehlikesi ise, ayetin devamından anlaşılıyor. Sen de onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et. Nisa 81 Bu alışıldık bir üslup değildir. Rahmetinin gereği olarak sınırları zorlayan Allah Sübhanehu ve Teala bunu istiyor. İstedi ise alemlere rahmet olarak gönderilen Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yani rahmetin menbaı ve yeryüzüne yansıması olan Nebisinin bu sıfata sahip insanlardan yüz çevirmesidir. Çünkü bu tip insanlar davaya ve Müslümanlara zarar verirler. Zahirlerinde verdikleri sözlere binaen kendilerine güvenilen ve yaptıklarıyla bu güveni zedeleyen insanlar İslam davasına en büyük zararı verenlerdir. Evet kardeşim, bilmelisin ki bize verilen sorumluluklar hiçbir şeyin ilk adımı olmadığı gibi son adımı da değildir. Yani ne ilktir deneme yanılma genişliğine sahiptir? Ne de sondur yorgunluk bahanesine açıktır. Bir akis başlanmış bir çalışmanın devamı ve ileride atılacak bir adımın mukaddimesidir. Misli misline itaat etmeyince hem bir önceki adımı ifsat ediyor hem de atılacak adımı baltalamış oluyoruz. Onun için iyi niyet her zaman yeterli değildir. Bazen iyi niyetle yaptığımız şeyler geçmişi ve geleceği bulandıran yanlışlar olabilir. Bu noktada bidatin çirkin mantığını hatırlatmak isterim. Bidat sahibi Allah'a Sübhane ve Teala'ya daha yakın olmak için sureti sibhi hak olan bir şey ortaya çıkarır. Ancak temeli olan bir amel içinde birçok tehlike barındırır. Şeriatın kamil olmadığı, onun ve benzerlerinin tamamlanmasına ihtiyaç duyduğu. En hayırlı neslin bidatçı ve benzerleri kadar Allah'a yakın olmadığı ve yaptığının Allah katında merdut olması, aslında bidat sahibi çok basit bir akıl yürütmesiyle bu hatadan kurtulabilir. Onun gibi, her yıl bir insan bir bidat çıkarsa, müntesipleri milyarlarla ifade edilen bir dinin hali nice olur? Ortaya yepyeni bir din çıkar. Her yıl milyarlarca yenilin eklendiği bir şeyin aslı kalabilir mi? Aynı şekilde, Sorumluluk sahibi Müslümanlar da düşünmelidir. Neden bana verilen görevlerde misli misline itaat etmek yerine farklı yollara başvuruyorum? Acaba bu sorumlulukları bana verenleri yetersiz mi görüyorum? Hakkını veremedikleri için mi benim eklememe ihtiyaç vardır? Ve her sorumluluk sahibi bir konuda kafasına göre hareket edip, itaati terk etse nasıl bir sonuç çıkar ortaya? Yönetim tarafından planlanan hareket programıyla ortaya çıkan sonuç arasındaki tezatın boyutu ne olur? Evet kardeşim, bilmelisin ki selamet ittiba ve itaattedir. Şer ise yenilik ve zevkince harekettedir. Bu davranışın sorumluluk sahibini hıyanet ehlinden kılması bir yana, nasıl bir felakete kapı araladığı düşünülmelidir. Allah Resulü bizleri bir bedenin azalarına benzetiyor. Kafanın bir yöne, ellerin başka bir yöne, ayakların tersi hareket ettiğini düşünebiliyor musun? Böyle bir manzarayı göz önüne getir. Ne kadar çirkin ve ürkütücü değil mi? Bir bedenin azaları olarak mensup olduğumuz hareketi bu duruma düşürmeye hiçbirimizin hakkı yoktur. Allah Sübhanehu ve Teala bizleri emanetlerine sahip çıkan, sorumluluk sahibi itaat ehlinden kılsın. Bizleri bahsettiği hizmet nimetinin hakkını verenlerden eylesin. Seni emanetleri zayi etmeyen Allah'a, Sübhane ve Teala'ya emanet ediyor. Bir sonraki hasbihale af ve afiyet içerisinde olmanı temenni ediyorum. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 13. sayısında yayınlanmıştır.